أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Muhterem kardeşlerim, bizim dönüşüyle yeni derse başlıyoruz ve ilk açılış olarak dersimizin mevzusu İslam dininde ilmin fazileti ve ilim ehlim yeri olacaktır. Dinimiz ilme hakikaten ihtimam göstermiş ve değer vermiştir. Kur'an-ı Kerim'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ilk inen ayeti kerimesi İkra bismi Rabbi lezî halak Seni yaratan Rabbinin azıyla oku. Başka bir ayet-i kerimede ise Cenab-ı Hak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ümmetine şöyle demesini ister. Kul hâzihi sebîli Ey Habibim onlara söyle işte benim yolum budur. Ed'u ala basira, ana ve men ittebe'ani Kendimi ve bana tabi olanları Basiret üzerine davet ediyorum. İlim ehli bu ayet-i kerimin tefsirinde Ey ala ilm, ilim üzerine davet ediyorum. İşte bu gibi ayet-i kerimelerle İslam dini ilme ne kadar değer verdiğini bize anlatmakta ve insanları buna teşvik etmektedir. İlmin faziletine dair Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere bir sürü rivayetler nakledilmiştir. Bunlardan birkaçını görelim. Bu ders çok uzun olması hasebiyle bunu üç bölümde göreceğiz inşallah. Birinci kısmını, bölümünü bugün işleyeceğiz. Diğer kısımları, diğer dersler inşallah. O teala Cenab-ı Hak mesele dersler. ilk rivayetimiz عن عبد الله بن الضمرة قال سمعت أبا هُرَيْرَةَ يَقُول قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle naklediyor اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا اِلَّا ذِكُرُ ZIKRULLAH". Muhakkak ki dünya mel'undur. Allah'ın <gülüyor> lanetine uğramıştır. İçindeki bulunanlar da mel'undur. Ancak bunlardan bazı şeyler istisna edilmiştir. İlla zikrullah. Ancak Allah'ın zikri müstesina. Ve mâ lahu. Bir de o zikre muvali olan, dost olan, onunla meşgul olan ve alim bir de ilim öğrenmiş ilim sahibi bir alim ev müteallim da ilim öğrenen talebeden kimse dünyanın ve dünyadakilerin lanetini zikrovulduktan sonra ancak burada Allah'ın zikri ve ona dost olan o zikriyle meşgul olan zikreden bir de alim üçüncüsü de müteallim Üç grup insan istisna edilmiştir. Bu rivayeti bin i Mace, Tirmizi, Hasan bir senetle tavır etmişlerdir. İkinci rivayetimiz yine Ebu Hureyre rivayet etmektedir. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal, Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu rivayette şunları söylüyor. Buna dikkat bu rivayeti dikkatlice dinlerim çünkü hakikaten çok değerli bir hadis şeriftir. Ve mejtama'a kavmun fi beytin min buyutillah. Yetluna kitaballahi ve yetadarasunah. Ve yetadarasunahu beynehum. Hangi bir topluluk Allah'ın herhangi mescidlerinden bir mescidinde veya evinde toplanırlar da Allah'ın kitabını tilavet ederler ve onu öğrenirler. Aralarında öğrenirler. İlla nezelat aleyhi mustekina. Muhakkak ki o topluluğa Allah'ın sukuneti iner. Ve rahme Ve rahmet onları ne yapar? Çepeçevre sarar, rahmet dolar. Ve haffethumul melaike. Ve melaikeler de onları kuşatır. Vazkerahumullahu fi meninde. Cenab-ı Hak da kendi katında onun o kitabını tilavet eden örneğin o toplumu ne yapar? Diğer kendi katında bulunan melaikelere onların onları anar, onların isimlerini anar. Bu rivayeti Müslim rivayet etmiştir. Şu ana kadar okuduğumuz rivayetler ilmin faziletiyle alakalı idi. Şimdi göreceğimiz rivayetler ise İlim öğrenmeye teşvik eden deliller ve rivayetlerdir. <gülüyor> İlk bir ayet-i kerimeyle başlıyoruz. Kâle Teâlâ: "Estâîdu billâh. Hel Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bu ayet-i kerime Zümer suresindedir. Enes bin Malik, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Naklediyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem talepul ilmi faridatun ala kulli muslim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İlim öğrenmek her Müslüman kişi üzerine farktır. Bu rivayeti İbn-i Mace sünnelinde İmam Beyhaki Şuab-ı Limanı'nda Hasan gayrihi senetle tahirc etmişlerdir. İlim ehli, buradaki ilim talep etmenin her Müslüman üzerine farz oluşunu şöyle anlamışlardır. Demişlerdir ki, buradaki farziyet, bir Müslümanın dinini yaşayacağı miktarda ilme sahip olması farzdır. Mesela nasıl namaz kılar? Nasıl orucunu tutar, nasıl zekatını verir, nasıl haccını ifade eder? Kindine gerekli ihtiyacı olan ahkamı her Müslümanın bilmesi üzerinedir, vacittir yani farzdır. Lakin bunun gayrısında İslami ilimler sahasında, tefsirde, hadiste, fıkıhta veya akaitte takassuz etmesi, ilim öğrenmesi, bu dalları bilmesi bu ancak farz-ı kifayedir ümmetten. Ümmetin bir kısmı bunları bilmesiyle diğer Müslümanlardan sakit olur. Ancak din yaşayacağı miktarınca öğrenmesi, bilmesi, talep etmesi nedir? Üzerine fazladır. Evet, başka bir rivayet. Bu rivayet hakikaten çok değerli bir rivayettir. An kesir ibni kayıs kal kuntu calisen mea ebidarda fi mescidi demişik. Kesir bin Kays anlatıyor. Ben Ebu Derda ile Şam'da bir mescitte oturuyordum. Feca rajulun feqala ya Ebe Derda. Bir adam geldi dedik ki ya Ebe Derda. İnni ji'tuke min medineti'r-Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şehrinden geldim. Ma ji'tu li Herhangi bir Hacet için gelmedim. Yani herhangi dünyevi bir ihtiyaç, menfaat için gelmedim. Ta'lise inni semi'u Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yani ben çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu işittim. Yani ben ilim vermek için geldim. Evet. Men seleke tariqan yattibu fihi ilmen, seleke Allah bi tariqan min turki ila cennet." Kim ki İlim öğrenmek için bir yola suluk ederse, Allah ona cennet yollarından bir yola kendisini ne yapar? Suluk ettirir. Bir rivayete ise sehelallah rivayeti var. Ona kolaylaştırır. Ve innel melâikete leteda'u ejnihateha rıdan li talib-i li talib-i Melaikeler ise o ilim talebesinden razı oldukları oldukları yüzünden kanatlarını pervaz ederler Kanakla, kanatlarını ne yaparlar alçaltırlar onun üzerine evet bu rivayeti İmam Ahmed Tirmizi ve bu Davud ve İbni Mace Hasan bir senetle şeyhin tahsin etmesiyle rivayet hasen olmuştur قال الحسن بن büyük muhaddislerden Hasan bin Salih diyor ki inennase ihtiyacun ila hada'l ilmi fi dinihim zel ilmî fi dinîhüm, kma yiptajûn ila taâmi ve şrabi fi dunyâhüm. İnsanlar dünyalarında yemelerine, içmelerine ihtiyaçları olduğu kadar da dinlerinde bu ilme ihtiyaçları vardır. Bu rivayeti darimi 1. cildinin doksan beşinci sayfasında. Eser olarak takdir etmiştir. Muhterem kardeşlerim, ilmi dünye bir menfaat veyahut maslahat veyahut iftar etmek kastıyla ilim ehliyle mücadele etmek veyahut da alim denilsin diye öğrenen kimsenin manevi cezası nedir? Onu görelim. Ebu Hureyre'nin Müslim'de gelen rivayette cehennem atılan üç kimseden birisi Hadis Ebu Hureyre's üç selasetilzini Bir tanesi kendisine alim denirsin diye ilim öğrenen kimsedir. Ve diyecektir ki işte ya Rabbi ben ilmi senin için öğrendim, senin rızan için şu kadar talebi yetiştirdim. şunu yaptım, bunu yaptım. Tabi Cenab-ı Hak da ona Caa ben ma taallam ta liuqal alim au wadqil. Sen kendine alim denilsin diye öğrendin. ve bu da denildi. Wadq qaraat liuqal hu waqare. Okudun desinler ki sen okuyan bir insansın. Hunna umire bihi fe sushiba ala veji hatta ulki fi Ondan sonra emrondur ve yüzüstü çarptırılır, eee ta ki cehenneme ihkâ edilip düşer. Bu rivayet Müslim rivayetidir. İkinci rivayette ise an Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا <gülüyor> يُبْتَغَى Allah'ın rızası talep edilen, talep edilmesi gereken bir ilmi öğrenen bir kimse لَا يَتَعَلَّمُهُ اِلَّا لِيُسِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan herhangi bir menfaat, bir maksat, bir maslahat kastıyla bunu öğrenir, öğrenirse Lem yecid arfa'l cenne, zı arfa'l cenne yevmel kıyameti. Kıyamet gününde cennetin kokusunu bile bulamaz. Yani rihha'ha yani cennetin kokusunu bile o insan alamaz. Çünkü ilmi Allah rızası için öğrenmesi gereken ilmi öğrenmediği, o kasıtla öğrenmediği dünyada herhangi bir menfaata maslahatı elde etmek maksadıyla öğrendiği için kendisine karşılık olarak Cenabı Hak ona mükafatını o kimse dünyada aldığı için cennette cennetin cennetin kokusunu bile alamıyor, giremiyor cennete. Evet. Bu rivayeti Ebu Davud, İmam Ahmed, İbn Mace sahih bir senetle tahcir etmişlerdir. Şimdi okuyacağımız rivayet ise bundan biraz daha şiddetlidir. An Ka'b-i Malik'in kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu rivayet kab Malik'indir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Men ibtegali ilme liyubahi bihil ulema evliyumari bihil sufaha ev tekabbuli efidatil nas ileyh feilen nari وَفِي لَفْزٍ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ اَنَّاۜ Kim ki ilmi alimlere karşı iftihar etmek veyahut sefi insanlarla mücadele etmek için veya insanların muhabbetini, sevgisini, kalbini elde etmek, kendisine doğru ikbal ettirmek için öğrenilirse muhakkak ki o cehennemliktir. Bir rivayette, bir lafızda ise Allah onu cehenneme atar. Yani girdirir. Bu rivayetimizi Şeyh Elbani'nin tahtiniyle hasen bir rivayete takcih edilmiştir. İmam-ı şöyle diyor. قال Evza'i اذا eradallahu bi kavmin şerren feteha aleyhimul cedel ve mena'ahumul amel. Sübhanallah. Bu rivayete çok dikkat ederim. İmam-ı diyor ki Allah herhangi bir <gülüyor> toplum hakkında Kötülük murad ettiyse, şer murad ettiyse, onlara cidal kapılarını açar, buna karşı da kapılarını açar. Devamlı cidal eden insanlar vasfını alırlar, devamlı mücadele tip, e, tipine girerler ve onlara da e, amel kapılarını kapatır, amel nasip etmez. Yani mücadele kastıyla ilim öğrenen kimseye Allah ilmi verir. Mücadele sahibi de olur. Fakat o ilmi mücadeleden ileri gitmez. Çünkü o ilim sahibine fayda vermeyecek. Yani amel kapısını kapatacaktır Cenab-ı Hak ona. O ilmiyle amel etmeyecek. Sadece cidal sahibi olacak. Bu rivayeti e, Hat-i Bagdadi rivayetmektedir. Daha çok... Dali bir rivayet aynı mevzu ile alakalı En Ebi Umam Bahili, "Ar-Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem قال: Ma dalla kavm, ma dalla. Ma dalla kavm Ma ma dalla kavm ba'de huden kanu alayh. Hidayete vardıktan sonra, yani hidayete erdikten sonra hangi kavim hangi bir topluluk sapıtıysa, İlla utulcedel. Muhakkak ki o topluma cidalleşme, münakaşa yapma kabiliyeti verilmiştir. Sühanallah. Hangi bir toplum Allah'ın kendilerine nasip etmiş oldukları hidayetten sonra sapıtırlarsa, muhakkak ki o topluma Allah cidal kapısını açar. Yani <gülüyor> onlara kendilerine münakaşa etme, mücadele etme verilir kendilerine. Bu rivayeti i̇mam Hakim, i̇mam Ahmed Ahmet sahibi senetle tahcir etmişlerdir. İlim talebinde kişinin niyetini tahsiye etmesi çok önemlidir muhterem kardeşlerim. Bunun içindir ki hadisçiler hadis kitaplarının başında dikkat ederseniz Aziz Ömer'den gelen niyet hadisini almışlardır. Ta ki ilim öğrenen talebe niyetini tahsih etsin diye. Çünkü daha önce gördüğümüz rivayetlerde bu ilmi başka maksatlarla tahsil eden insanlar, ya dünye bir menfaat, masraat elde etmek, veyahut alimlere karşı iftihar etmek, veyahut sefi insanlarla mücadele etmek, kastıyla öğrenen kimseler, bu, bu şekilde başlayan kimseler, niyetlerini tasdik etsinler diye hadis alimleri hadis kitaplarında farkında iseniz ki olmuşunuzdur. İlk olarak bu niyet hadisini alırlar. Evet. Bu mevzuyla alakalı tabinden bazı bir iki rivayet var. An Eclah an Mücahid al. Biliyorsunuz İmam Mücahid büyük tefsir ve tabi imamlarındandır. Talebne her ve oâ fihi kebir un biz bu ilmi talep ettik lakin bu niyeti bu ilmi öğrenmede bizim de gün niyetimiz yoktu hakikaten yani hakiki gerçek manada bu ilmi biz bahsetmek istemiyorduk azimet sahibi değildik sun araza kavullahu fihi niye allah ondan sonra bize o niyeti ihsan etti yani hakiki manada allah rızası için bu ilmi vermek için bize böyle bir niyeti nasip ettin. Bu rivayeti darimi birinci cildinin yani yüz 101. sayfasında nakletmiştir. Başka bir rivayet ise An-ı yani İshak İbni bazı bu isim lakab ve kula kitaplarında bunu rahuya diye bir şey derler, Yakul söaltu vakıan ani ercül yetbu elilme yetbu elilme ve ve niyetin en yezikere fihi ve menniyetin en yezikere en yezikere bihi ve yuhaddise imam vakıa ibni imam şafii'nin hocasıdır diyor ki imam vakıa dedim ki bir adam ilmi ister talep eder. Niyeti de onu müzakere etmek veya insanlara o rivayetleri tahsis etmek, rivayet etmek için öğrenir veya buna benzer kasıtla talep eder. Etrahu ya'sem, Acaba onun bu maksadında bu şahs günahkar olur mu? Etrahu ya'semu fi bunda günahçı olur mu? Kale la. Dedi ki hayır. Ya ibn Ey kardeşimin oğlu Haddesana Sufyan an Hübeyb İbni Ebi Sabit. Bize Sufyan, buradaki Süfyan ya İbn Uyeyne veya Sufyan sevridir. Bize Hübeyb İbni Abi Sabit'ten nakletti. Gal dedi ki Hübeyb, talepna hazel ilm ve ma lana niye. Biz bu ilmi talep ettik ama bu ilmi talep etmede bizim niyetimiz yoktu. Fümme caetil niyetu vel amelu ba'd ondan sonra niyet de geldi arkadan o öğrendiğimiz ilimle de amel etmeye de geldi bu rivayeti İmam Hatib el-Baghdadi el-Cami' fi ahlak-i ravi ve adab sami' i. evet ravi'nin ahlakı ve iştenin adabı yani talebe ile hoca münasebetiyle ilgili kitabında rivayetmiştir 2. cildinin 200 67. sayfasında bunu nakletmektedir. Evet. Muhterem kardeşlerim, ölümüyle insanoğlunun amellerinin kesileceği, ancak faydalı ilim kalacağına dair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet vardır. Yani insan, şu dünya fani olan alemden, beka alemine göç ederken, her şeyin kendine, kendinden müfarakat ettiği halde, ayrıldığı halde üç şeyin kendisinden ayrılmayacağı, devam edeceği bu da bunlardan bir tanesi de ilim olduğuna dair Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet var. An Ebi Hureyre radiyallahu anhu kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ mâ tel insanu in katâ anhu amelu. İlla min salateti eşya. İnsanoğlu öldüğü zaman kendisinden ameri kesilir. Ancak üç şey müstesnadır. Sadakatun cariye. Cari olan, devam eden bir sadaka. Ev ilmun yuntefe'u bihi veya saydalanılan, istifade edilen bir ilim. Diyelim adam bir kitap yazmış. Veyahut talebe okutmuş, o, o talebeler yetişmiş, onlar da başkasını okutuyorlar. Veyahut Müslümanlar nasih eden, diyelim çeşitli e, bantlar, bugünkü kullanılan şeylerden Müslümanlar istifade ettiği, yani ilmi istiva eden aletler, bunlardan bir tanesi onun konuşması varsa veya bir kitabı varsa, yani insanlar ondan istifa ediyorsa... Geriye olarak faydalı bıraktığı şey bunlardır. Kitap gibi. Evvelun salihun yedu lehu veya kendisine dua eden geride bıraktığı salih bir evlat. Bunlar amelleri kesilse bile kesin örtedir. Bu rivayeti Müslim nakletmiştir. Ancak muhterem kardeşlerin fitne zamanında veya kıyamete yakın bir zamanda bu ilim yeryüzünden kalkacaktır. Ve buna sebep olarak hadiste göreceğimiz gibi amelsizlik olacaktır. Yani bu ilmin yeryüzünden kalkmasına en büyük sebeplerden birisi amelsizliğin olacağı hadis-i şerifte gelmiştir. An-Ziyad ibn-i Lebi'itkâl, Zekre min sallallahu aleyhi ve selleme şeyen fekâle zâke'inde âvâni zihâbil ilm. Ziyat ibn Lebi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler zikretti. Ve dedi ki, işte benim bu anlattığım şey, ilmin kalkacağı zamanlarda olacaktır. Kultu ya Resulallah, ve keyfe yedhebul ilm. Ey Allah Resulü, ilim nasıl kalkar? Nasıl bu dünyadan gider? Wa nahnu nekra'u'l-Kur'an, Wa nukriyuhu ebna'na. Biz Kur'an'ı okuyoruz ve bu Kur'an'ı da çocuklarımıza okutuyoruz. وَيَكْرَوْهُ اَبْنَاءُنَا وَيُكْرِوهُ اَبْنَاءُنَا Bizim çocuklarımız da ondan sonra gelen çocuklarına bu kitabı okutuyorlar. İlay-i ve bu kıyamet gününe kadar devam ediyor. Bu ilim yeryüzünden nasıl kalkar? فَقَال فَكِلَتْكَ اُمُّكِ زِيَاد Ey ziyad, anasız kalasın. İn kuntu, la ara ki min afqi rjul bil medine, ben seni medine de, en fakih Allah insanlardan zannederdim. Awer, liste hadi Yehud ve Nasara, yıqraonet Taurat ve İncil, la yameln bişeyin ma fiha. gördüğün Yahudiler ve Hristiyanlar, Tauratı ve İncili okudukları halde, onlardan hiçbir şeyle amel etmiyorlar. Yani amel etmeleriyle doğru olan bir şey kalmadı. Çünkü bu amelsizlikle onlardaki olan nübüvvet ilmi kalkmış oldu ve tahrifata, tebdilata uğradı. Evet, bu rivayet İmam Ahmet İbn-i Mace ve Tirmizi Hasenli Gayri olarak rivayetmiştir. Bu müddet son rivayet An Abdullah i̇bn Amr İbn-i As Kal, Kale Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle buyurdular İnne Allah'a la yak birbiri <gülüyor> ilme intiza yentezi ö iba allahu teala bu ilmi kullardan çekmesiyle ne çekmedir ile yani kabul etmez va lakin yak birbiri ilme lakin bu ilmi alimleri yeryüzünden kabul ruhlarını kabul etmek şekliyle bu ilmi almış olur Hatta hatta idam yubkıya alima öyle olur ki yeryüzünde hiçbir alim kalmaz it se hala ondan sonra insanlar cahil olan kimseler ne yaparlar başlarına reis edilirler fe il ilim. o cahil olan kimselere reis ed edilir edililen fetvalar sorular fefalar onlar da ilimsiz yani kitap sünnet ilminden nasip olmayarak, ilimsiz olarak ne yaparlar? Hevai ve indi fetvalar verirler. Saballu ve eballu. Hem kendileri sapıtır, hem de diğer insanları, Ümmet-i Muhammed'i ne yapar? Sapıtırlar. Bu rivayet, muttefakkuna aleyh. Yani Bukhari ve Müslüm'ün rivayetmiş olduğu rivayettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fayda vermeyen ilimden Allah'a ve bunu ümmetin de bunu yapması için kendisi örnek olmaya çalışmıştır. Onun için bizler de fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınmamız gerekiyor muhterem kardeşlerim. An zeyt' ibn-i Arkam'in kal Semihsün sallallahu aleyhi ve selleme yakul Zeyd ibn Arqam", Arkam diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Allahümme inni e'udu bika min ilmin la yenfâ. Allahümme fayda vermeyen ilimden sana sınırım. Ve min kalbin la yakhşâ. Kuşu etmeyen, senden korkmayan kalpten de sana sınırım. Ve min nefsin la teşbâ. Bir de doymayan nefisten. Ve min dağvetin la yüstecâbû lehâ. Bir de kabul olunmayan duadan. Bu rivayeti Müslim sahaj etmiştir. Evet. Herhalde buraya kadar dersin bir kısmını bitirmiş bulunuyoruz. Kısaca ilmin afetleri vardır muhterem kardeşlerim. Yani bazı afetler bu ilmin zayi olmasına sebep olmaktadır. Bunların ilki unutkanlık ve müzakereyi terk etmedir. Bu mevzada bazı rivayetler gelmiştir. Anil evza'i qâle zuhri afetul ilmi ennisyan ve terkül mudâkera. Ve terkil mudâkera. İlmin afeti unutkanlıktır. Bir de müzakereyi, yani müracaat edip yeniden o ilmi okuma görmek, bunu terk etme. Bu ikisi ilmin afetidir. Bu rivayet darimi birinci cildinin 150. sayfasında takdir etmiştir. İkinci sebep ise ehli olmayanın tehaddis etmesi. Kişi ilim sahibi değildir. Hani memleketimizde bir tabir vardır. Yarı hoca dinden yarı doktor da candan edermiş. İşte bu tipli insanlar ilmi tahadüs ettikleri zaman onun başını, bacağını, ayağını her tarafını kırar. Ve hakiki bir ilim insanlara ne yapmaz? Vermez. Kâlel-Ahmeş, <gülüyor> i̇mam Ahmed diyor ki, Âfetül ilm el-nisyan ve ıza'atuhu en tuhaddite bihi gayru ehlûl. Gayru ehlûl. İlmin afeti unutkanlıktır. Onun zayi olması da, hakiki ilmin zayi olması da, Ehli olmayan kimselerin bu ilmi tehaddis etmesi, yani ilmi makamlara oturup insanlara bunu tehaddis etmesi bu ilmin zayi olması demektir. Ehli olmayan kimseler. Evet. Bu rivayeti de yine İmam-ı Darimi aynı yerde nakletmiştir. Üçüncü afetlerden bir tanesi de amel etmeyi terk etme. Amel etmeyi terk etmek bu ilmin zayi olmasına sevk olacaktır. Çünkü rivayette göreceğimiz gibi amel hakikaten Allah'ın insanlara bir lütfudur. Belki onun gerçekleşmesi ilimden daha zordur. Ve bu amelin yok olmasıyla o ilimde ne olur? Zayi olur. Kale Hilal i̇bn Ala Hilal i̇bn Ala diyor ki Talabul ilmi şedid İlim talep etmek zor bir şeydir. Ve hifzuhu min talebihi Sübhanallah. O ilmi muhafaza etmek, zihinlerde tutmak, onu tahsil etmekten talep etmekten daha zordur. Ve le amelu bihi eşeddu min hifzuhi o ilimle amel etmek ise o ilmi muhafaza etmekten daha zordur. وَالسَّلَامَةُ اَشَدُّ مِنَ الْعَمَرِ بِهِ Evet. O amelin de talim olması neyden? Riyadan, gösterişten, ihlastan, âri olarak gelmesi ve riyadan salim olması herhangi maddi menfaatlerden salim olması veya hatta doğru olması zor bir şey. Bu diyor ki eşeddü mine'l ameli bihi amelden daha zordur. Amel edersin lakin bu amelin riyadan maddi maslahattan menfaattan salim olmasın. Nereden biri olacağını nereden biliyorsun? Veyahut doğru olduğunu herkes doğru amel etmiyor. İşte bunlar amel etmekten daha zor olan şeylerdir diyor. Evet bunu İmam Zehebi Kebair kitabında 148. sayfasında sahriş etmiştir. Evet bu mevzuda yine Vekî'den bir nakil vardır. Kâne İbrahim İbni Mucemme' İbni Câriyete yakûl. كُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى حِفْضِ الْحَد۪يسِ بِلَعَمَلِ بِهِ Diyor ki, Vekî'den naklediliyor, İbrahim ibni Mucemmah İbni Cariye derdi ki, biz hadis hıfzına o öğrendiğimiz şeyi amel etmekle o ameli yardımcı olarak kullanırdık. Yani, öğrendiğimiz şeyle amel etmekle ne yapardık o hadisi muhafaza etmek için yardımcı olarak kullanırdık, kullanırdık. Ta ki hadis zihnimizde muhafaza edilsin ve kalsın. Ameli yardımcı olarak kullanırdık kıyfs için. Bu rivayeti evet, Hatib Bagdadi yine Cami Ahlâkir Ra'ulu Adabü Sami kitabında nakletmekte yine bir rivayet var. قال الحسن بن الصالح كنا نستعين على طلبه بالصوم biz diyor, o ilbi talep etmeye yardımcı olarak orucu kullanırdık, oruç tutardık. Evet, bu iki rivayeti de Hatib ı Bagdadi ikinci ilgin 259. sayfasında nakletmiştir. Evet, en son afet ise bu da masiyettir. Yani kişinin masiyet işlemesi, hata işlemesi... İlme bir afettir. Bu da hatta bazı rivayetler gelmiştir. Anil <gülüyor> Kasım <gülüyor> İbni Abdurrahman, kal, قال Kale Abdullah İnni le ahtibu Erracule yensele ilme Bil hatiyeti ya'meluhâ Kasım İbni Abdurrahman'dan Kale Abdullah Abdullah dedi ki Ben zannediyorum ki Kişinin İlmini unutması, ilmi unutması, onun işlemiş olduğu hata iledir. Yani günah iledir. O kimse günah sahibi olur, günah işler ve böylelikle o ilmi ne yapar? Unutur. Aynı kaynak 258. sayfa. aynı Daha ibni Muzahim'' Bu da çok güzel bir rivayettir. Bu da ilmin amele bir vasıta olduğuna dair en büyük delildir. Diyor ki: "Evvelu babu evvelu babu min ilm ilim bablarından ilk olan şey, ilim bablarından ilk olan şey dikkat ediniz, es-samt. Kişinin susmasıdır. Bu birinci şey bilim talebinde oturan bir insan bir insan suçacaktır. Bu bir. İkincisi, vesni istimagu kulağını verecek, dinleyecek. İkinci kapısı dinleme. ve su bize şahit olan bu kısım el amelubihi öğrendiği şeyle amel etmedir. Yani bu rivayet amele vasıta olduğuna delildir. Ve rabia Dördüncüsü ise neşruhu ve te'alimuhu. O öğrendiği ilmi neşretmek, yaymak ve onu öğretmektir. Yine aynı kaynak 124. sayfadadır bu rivayet. Başka bir rivayet muziri ile alakalı ki bu rivayet hakikaten ilmiyle amel etmeyen insanlara büyük bir darbe vurmaktadır. Ali ibn قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لم يعمل به لم يزده الا كبرا الله اكبر herhangi bir ilmi öğrenir de o, il, o ilimle amel etmezse ancak kendisinde o ilim kibri arttırır. O ilim o kimsede kibrini, gururunu, enaniyetini yükseltir. Ben işte şu ilme sahip oldum, şu kitabı okudum, şunu okudum, şunu yaptım, bunu yaptım. Halbuki hiçbirisi amele sirayet etmemiştir. Ancak o kimse ne yapar? Kibrini, gurur, enaniyetini artırır diyor bu rivayette. Bunu Tirmizi İbn-i Mace etmiş ve <gülüyor> Tirmizi de sahsin etmiştir. İbn-i Teymiye-i Rahimullah'ın iktidar sıratı müstakil, muhalefetü <gülüyor> ashabul Evet, doğru yolun gereği Cahim Ashabına mukalefettir kitabında Süfyan İbni Uyyeyne'den şöyle bir nakil yapar. Der ki, Kale <gülüyor> Süfyan İbni Uyyeyne <gülüyor> Men fuside min ulemâina fe fîhî şebehum min <gülüyor> Alimlerimizden ifsad olunan varsa, ifsad olunanlar, muhakkak ki bunlarda Yahudilere benzeme vardır. Çünkü Yahudiler İlim öğrendiler, ilim sahibi oldular, hakkı bildiler. İlim sahibi oldukları halde, çok şeyleri bildikleri ve hakkı bildikleri halde ilmiyle amel etmediler. İşte bu ümmetten, alimlerimizden ifsad olan varsa, muhakkak ki bu Yahudilerin bu vasfına benzerlik vardır. Yani onlar ilim öğrendiler... Lakin öğrenmiş oldukları ilim, ilim, ilimleriyle amel etmediler. Evet, devam ediyor. وَمَنْ فَسْتَ وَمَنْ فُتِدَ مِنْ عُبَّادِنَا فَسِيْهِ شَبَهٌ لِلنَّصَارًا Abidlerimizden ifsad olunan varsa abidlerden kastı, nafile ibadetlere dikkat eden Rabbine çok kulluk eden abid insan abid çok kulluk eden evet, kulluk eden demektir. Abidlerimizden, ifsad olan varsa, bunlarda da Hristiyanlara benzeme vardır diyor. Niye? Çünkü Hristiyanlar, ilim öğrenmeden amele tevessül ettiler. İlimsiz bir amel ile meşgul oldular. <gülüyor> İlimsiz bir amel ile meşgul oldular. وَرَهْبَانِيَّةً اِفْتَدَعُوْهَا مَا كتبناها عليهم bir de onlar bir ruhbanlık uydurdular. Biz halbuki onlara yazmamıştık bunu, farz kılmamıştık. مَا <gülüyor> Evet. İşte bu uydurdukları ruhbanlık yüzünden ne yaptılar? Sapıttılar, Hristiyanlar da. İşte bu ümmetten abid olan insanlar ilimsiz amel ederlerse, bunda da Hristiyanlara ne de, ne vardır benzeme vardır evet ondan sonra ilim öğrenmede bazı adaplar geliyor bunu inşallah daha sonraki derse bırakmak suretiyle bugünlük bu kadar iktifa ediyorum. Bazı Örmen adamın kısımları gelecek, Örmenin kısımları. Ondan sonra tabii bu bayağı devam ediyor. Ondan sonra talep edilen bu ilim vehbi midir, kespi midir? Vehut ilim talebin mesela talebenin kendisinde hasıl olması tahsil etmesi, bu Allah vergisi midir? Yoksa kişinin talep etmesiyle mi olur? İlim kişinin ayağına gelir mi, gelmez mi? Bu konular var. Ondan sonra ilim nedir? İlimin kısımları var. Bunları göreceğiz. Ondan sonra e, İslam dininde ilim ehlinin, alimin yer nedir? O da ayrı bir ders, o da uzun. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Cenab-ı Hak, bir cümlemize... Güzelce amel etmeyi nasıl bir müstehalesin inşallah Otaala. teala. <Sessizlik> min Şeytanı Rjeem. Bismillahi يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولا تلقون إليهم بالماودة وقد كفروا. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِن يَكُونُوا أَنْتُم آمِنِينَ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسروا إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل don ضلَ س السب إ qاف qum يك لَك أَ وأيديهم وألسنتهم بالسوء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 vonasiha al-umma wajahada fillahi haqq jihadihi wa abada Allah ta'ala haqq ibadeti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katiran amma Muhterem kardeşlerim geçen hafta yapmış olduğumuz dersimizde yani İslam'da ilmin fazileti ve ilim ehlin yeri. Bu dersin bir bölümünü işlemiştik. Bugün ise sadece ilim, geri kalan, ilmin geri kalan kısmını görerek dersin esasen birinci kısmını böylelikle bitirmiş oluyoruz. İleride ilim ehlin yeri. Nösü gelecektir. O da dersin ikinci kısmı sayılmaktadır. Geçen haftaki dersimizde ilmin fazileti ile alakalı bazı rivayetleri gördük. İlim öğrenmeye teşvik eden delilleri öğrendik. İlmi Allah rızasından başka maksatlarla öğrenen kimsenin taşıdığı manevi cezanın ne olduğunu gördük. Buna binaen ilim talebinde niyeti tahsil etmenin ehemliyetli olduğunu da anladık. İnsanoğlunun ölümüyle amellerinin kesileceği, bundan ilmin müstesna olduğunu da öğrenmiş olduk. Fitne zamanında veya kıyamete yakın bir zamanda ilmin yeryüzünden kalkacağı ve buna sebep de amelsizliğin olacağını, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiğini gördük. Fayda vermeyen İlimden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a sığınması bir dua olarak gelmişti. Bunu da gördük. Ancak burada şöyle bir şey belirtmekte fayda vardır. Burada fayda vermeyen ilimden mana olarak nedir? Çeşitli ihtimaller vardır. Birincisi, fayda vermeyen ilimden kasıt, sahibine fayda vermediği, yani onu, o ilmi amele sevk edip götürmediği, amelini arttırmadığı ilim. Eğer bir ilim kişinin amelini arttırmazsa, onu amele sevk etmezse, o ilim sahibine fayda vermez. İşte bu faydasız olan bir ilimdir. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal ise... Maddi ve manevi bir fayda temin etmeyen bir ilim. Mesela sihir ilmi, falcılık, kaincilik ilmi, fizyonomi ilmi. Fizyonomi ilmi kişideki yüz hatlardan çıkarılan man manalardır. İşte şurasında çizgi olursa, yok burnu büyük olursa, yok kısa olursa şöyle olur, yok ağzı böyle olursa böyle olur, yok ayaklarında şöyle şeyler olursa böyle olur. Yok kısa boyluysa şu huylu olur, uzun boyluysa şu huylu olur. Buna fizyonomi ilmi deniliyor. Bu da faydası ilimlerden bir ilimdir. Ressamcılık, ondan sonra musika ilmi ve benzeri ilimler. Bunlar faydasız olan ilimler grubuna girmektedir. Evet, ilmin afetlerini de gördük. İlmi, ilmin amele bir vasıta olduğunu da görmüş olduk. Yani ilim amel etmeye bir vasıttadır. Amel etmede Allah'ın rızasını kazanmaya bir vasıttadır. Ona ettir Evet. Kardeşlerim, bugünkü dersimizde ise ilmi ezberlemenin ve sonra onu başkalarına nakletmenin fazilet hakkında bir rivayet göreceğiz. Ondan sonra ilmin adaplarına İlim öğrenmenin adaplarına geçeceğiz inşallah. An-Abdillahi ibn-Mes'udin kal. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn-Mes'ud. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini bize rivayet ediyor. Allahu, abden semi'a mekaleti fe hafızaha ve ve'aha ve addaha. Allah o kimsenin, o kulun yüzünü parlatsın ki o benim sözümü işitir ve onu ezberler. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini, ilmini işitir ve onu ezberler. Bu <gülüyor> ve'aha <gülüyor> onu iyice itkan eder. Yani onu muhafaza eder. Budan va'y, vahiden kasıt kişinin şuurlanması, onu amelle muhafaza etmesi. Bunun manası budur. ha. <gülüyor> Onu ne yapar? Başkasına eda eder, nakleder, rivayet eder. فَرُبَّ hamili fıkhin, غَيْرِ فَقِيهِ Olur ki, fıkıh ihtiva eden bir hükmü, fıkıh sahibi olmayan birisi taşır. Kime? وَرُبَّ حَامِلِ fıkhin, ila مَنْ هُوَ اَفْقَهُ Olur da, fıkıh sahibi bir kimse, kendisinden daha fakir olan bir kimseye bunu taşır. Fıkıh sahibi olmayan bir kimse fıkıh ihtiva eden bir hükmü fıkıh sahibi olana götürür. Fıkıh sahibi olan fıkıh ihtiva eden bir hükmü de kendisinden daha fakih dalim olan bir zata götürür. Bu rivayet eder. Evet. Bu rivayeti İmam Şafii Müsnedinde ve sünninde, İmam Behaki methal kitabında İmam Tirmizisi'nin de sahibi bir senetle takriş etmişlerdir. Evet. Şimdi ise ilim öğrenmenin bazı Adaplarına geliyoruz. Buradaki adaplar hakikaten ilim öğrenen bir Müslümanın bir mecliste bir toplumda veyahut bir ilim öğreten zatının önünde takılması gereken adaplardır. Ve kişiye bunlar, bunlar fayda verir. Birincisi ilim öğrenecek olan kimsenin mütevazi ve hedefli olması. Mütevazi ve edepli olmayan bir kimse kibirli, gururlu olur. O kimse karşıdaki zatın ilminden istifade edemez. Kale Abdullah İbn-i Mu'tez Abdullah İbn-i diyor ki bu mevzuda El-mutevadi'u fî tullâbil ilm ekseruhum ilmen kemâ ennel mekânil murhafid ekseru bika'i mâ el. İlim Talebesi, evet, ilim talebeleri aralarında en fazla ilim sahibi olanlar mütevazi olanlardır. Evet, nasıl ki yeryüzünde batak olan ve daha aşağıda olan yerler daha fazla sularla doluysa, Aynı şekilde bir ilim talebesi, en mütevazi, en alçak görünü olan da talebeler arasında en alçak olur. Evet, burada yer, toprak, aşağı olanı, batık olanı, daha fazla suyu olduğu misaliyle, misali getirerek, mütevazi olan kimsenin ilimde daha fazla olduğunu Burada gösterilmiş göstermek, göstermek istenmiştir. Evet. Bu bir istiharedir. Bu rivayeti ee, İmam Hatib Bagdadi El-Cami'u Fi Ahlakı -ra Rav ve adab Sami' Rav'in Ahlakı ve İşler'in Adabı kitabının birinci cildinin 198 sayfasında bunu nakletmiştir. Anil Haccati Bini Erta'a Bu da büyük muhaddislerdendir. Kal inne Ahadakum İlâ edebin hasenin, ehvecü minhu ila 50 hadîfen. Allahu ekber. Bu rivayeti, yani bu sözü görüp de okuyup, dinleyip de amel etmeyenlerin kulakları çınlasın. Diyor ki, içinizden birisi diyor, elli tane hadisi öğrenmektense, kendisinin edep güzel bir edebe sahip olması ona daha ihtiyacı vardır yani önce edeb ve ilim edep güzel edep sahip olacak ondan sonra o hadisle örnecek yani edebe güzel bir edebe ve ahlaka o elli tane öğreneceği hadisten daha muhtaçtır diyor kişi bu rivayeti aynı az önce vermiş olduğum kaynak birinci cildinin 199 sayfasında nakletmiştir. İkinci adat, ilim öğrenmede herkesin müsavi olduğu, bunda kimseyi ayrım yapmanın doğru olmadığı meselesidir. Buna örnek olarak İmam Bukhari'nin Bukhara emiri emiriyle Şah-ı Veliyullah Dehelevi'nin Bustandur Muhaddis'in kitabında Bukhari'nin hayatını anlatırken şöyle bir kısa anlatıyor. Diyor ki, Bukhara'nın emiri, İmam Bukhari'nin şöhretini, faziletini, büyüklüğünü, asrında en büyük muhaddis olduğunu anlamış ve ona bir mektup yazmıştır. Demiştir ki, benim evime gel ve benim çocuklarıma Sahih Bukhari ve tarihini okut. Bu teklifi alan İmam Bukhari, Hemen ona bir reddiye cevap yazar. Der ki, bu ilim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilim, ilmidir. Bu şerefli ve azizdir, kıymetlidir. Ben senin ayağına gelmekle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilmini, şerefiyetini, haysiyetini düşürelim. Diye cevap yazar. Tabi emir, buhan emiri buna bozulur. Ve arkadan yeniden ayrı bir mektup yazar, bir haber saldır, salır. Der ki bizim eve gelemezsen bari benim çocuklarım senin bulunduğun meclise evine gelsinler, senden o istifade okusunlar. Yalnız benim çocuklarım sende okurken onların yanında konduracıların veyahut aşçıların veya bilmem ne aşağı tabakada olan meslek sahiplerin Onların, yani dokunmacıların evlatları bulunmasın. Bu benim gururuma ve enaniyetime ters düşer. Böyle şey olamaz. Diye Mektup yazar, haber salar. İmam Bukhari rahmetullah buna sert bir cevap verir. Der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilminde Ümmet mirasçıdır. Herkes müsavidir. Ben bunda kat'i surette bir ayrım yapamam diye cevap yazar. Ondan sonra İmam Bukhane'nin başına bir sürü bela ve musibetler gelmeye başlar. Orası uzun. Burada benim şahidim yani arz etmek istediğim husus ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ilmini öğrenmede müsavidir. Bunda hiç kimse hakkında ayrım yapılamaz. Ancak şöyle bir husus vardır ki bunu bilmekte fayda vardır. İlim öğreten bir kimse her talebenin seviyesi ve kabiliyeti aynı olmadığından dolayı talebeleri seviyeli bir şekilde ayırmasında bunda bir beyis yoktur. Bunda maslahat ve fayda vardır. Çünkü seviyesiz olan talebe ile talebe bir araya getirildiğinde muhakkak ki o seviyeli olan talebe yerinde sayacaktır. Bir ilerleme olmayacaktır. İstifa seviyesi olacaktır. Çünkü o yeni şey öğrenmeyecektir. Böyle bir ayırma gitme burada maslahat sahibidir. allah Alem buradan bu adaptan kasıt yani bütün Müslümanların ammenin örneceği istifade edeceği ilim mesela Resulullah'ın hadisleri gibi veya Kur'an ayetlerinin tefsiri gibi veya herhangi insanlara şer'i bir hükmü beyan etmede ne yapma yoktur, ayrım yoktur, herkes müsavidir dinini öğrenmede gidip o zaten önecektir o zat diyemez ki ben sizleri kabul ediyorum sizleri ise kabul etmiyorum bunu diyemez evet buna dair bazı rivayetler de vardır. Anuz Züri kal kunnan nkrahu kitabet hatta akrathna alehis Sultan İmam Züri biliyorsunuz büyük tabi imamlarındandır. ve hadiste en büyük imamlardan birisidir. Ki diğer gelen muhaddisler onun talebeleri sayılır. Biz ilmi kayıt altına almayı, ilmi yazmaktan hoşlanmazdık. Yani kitabet. Bu rivayetler bizim ezberimizdeydi. Bunları yazmaktan hoşlanmazdık. Hoşlanmaz idik. Sanki Sultan Halife yani Ömer İbni Abdülaziz bu işe bizi ne yaptı zorladı. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imine bakın. Ve onu tedvin edin, yazınız. Çünkü ben bu ilmin, Resulullah'ın ilminin zayi olmasından korkuyorum. Bizi mecbur etti buna diyor halife. Ve biz de ne yaptık? Mecbur olduk bu ilmi kaydetme. <gülüyor> Ondan sonra hiç kimseyi bu ilimden mahrum etmeyi, et, etmeyi keriz gördük. Herkese kapımızı açtık ve herkese istifa etmesini sağladık. Burada yani herkesin bu ilmi, ilmi öğrenmede müsavi olduğuna delildir. Bu rivayeti Darimi, Sünnet'in 1. cildini 110. seyfasında nakletmiştir. İlim öğreten kimseye saygılı olmak ve onun hakkını, kadrini tanımak, bilmek. Bu tabi onun şahsiyetine yapılan bu saygı, bu edep onun şahsiyetine değil, o aynı diğer insanlar gibi kemik parçadan, cesetten ibarettir. Ancak buradaki saygı onun ilminedir. nedir? Evet. Dolayısıyla saygı göstermek büyük bir fazilettir. Şairlerden bir tanesi diyor ki, La ya'rifu ve fadli illa zül fadli. Fazilet sahiplerini ancak fazilet sahipleri bilir. O insan faziletliyse kendisinden daha faziletli olduğunu bilir, onu tanır, onu bulur ve ancak onların kadrini ve kıymetini bilir. Evet, fazilet sahibi olmayanlar fazilet sahibinin kıymetini bilemez. Tabi buradaki kastedilen fazilet sahibi ilim ehli kastediliyor. Büyük insanlar. Bu mevzu da tab Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetler gelmiş. Ana Abdullah ibn Amr ibn al- Ha sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Men lüm yerham Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin de hakkını, kadri, kıymetini tanımayan, bilmeyen insanlar bunlar bizden değillerdir. Bu rivayeti Ebu Davud Ahmed Hatib aynı yukarıdaki kaynakta taklit etmişlerdir. Şeyh Elbani de cami e bunu bu, isna, bu rivayetin isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Burada dikkat çekici bir rivayet var. Bu da sahabeler arasındaki aralarındaki muamele ve birbirine karşı olan saygıyla alakalı bir rivayet. Çok güzeldir. An-i Şabi. Şabi bu da büyük imamlardan, tabi imamlardan birisidir. Kal böyle arz etmemde yani kasıt şahısları tanımanız için. Emseke İbni Abbas birikâb-ı zeyd Sabit. Abdullah İbni Abbas zeyd Sabit'in bineğini tuttu. Bineğini tuttu ki Abdullah İbni Abbas bineğine binebilsin. Evet. Fekâl Etumsikulî ve ente İbni Ammi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen nasıl olur da benim bineğimi tutarsın? Sen ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcasın, oğlusun. Bu hareketi bana nasıl yapıyorsun. Kal, Abla bin Abbas dedi ki inna haka nasna bi ulema. İşte bizler alimlere böyle muamele ederiz. Çünkü Zeyd bin sabit büyük saray zalimiydi, miras alimeti. Abla bin Abbas da ondan daha büyüktü. Çünkü o da ümmetin Bahrü'l umme deniziydi. Tefsiriminde ümmetin denizliydi. Lakin o belki Zeytibinî Sabit, Mersiye bakımlar ondan daha aşağıda ama biz alimlere böyle muamele ederiz Evet, bir büyünün diğer bir büyüğe yaptığı muamele şanla yakışır şekilde olmalı. İşte Abdullah bin Abbas bunun için Zeytibinî Sabit'e böyle muamele bulunmuştu. Bu rivayeti İbn Abdülberr cami beyanının kitabının birinci cildinin 128 sayfasından nakletmiştir. Hatip Bagdai de az önceki kaynakta nakletmiştir. An-Süfyan buradaki Süfyan İbni Uye yine de olabilir. Süfyan'ın sevdiği olabilir. An-Mughire tekal kunna nehâbu İbrahim kemâ yuhâbu el-emîr. Diyor ki Mughire biz diyor İbrahim'i burada İbrahim'den kasıt en kufeli Ebu Hanife'nin hocasının hocasıdır. İmam Ebu Hanife'nin hocası Hamad İbni Süleyman. Hamad İbni Müslüman'da hocası İbrahim El-Nehay'dir. Büyük tabi imamlarındandır. Diyor ki Muğire, biz diyor İbrahim el aynen bir emiri yani Müslümanların bir emirini heybetli gördüğümüz gibi onu da heybetli görürdük. Yani saygı duyardık. Yani emire yapılan saygıyı ona yapardık. Çünkü o büyük bir alimdi. Evet bu rivayeti darimi birinci cildinin 111. sayfasında suyunda tafcih etmiştir. Kale Habib veya Habib İbni Salih Kale Mâ hiftu eheden minennâsi mekâfeti Halit İbni Ma'dan Allah-u Ekber. Diyor ki Habib İbni Salih, Habib İbni Salih ben diyor Halit İbni Ma'dan'dan korktum kadar, çekindim kadar diğer insanlardan çekinmez ve korkmazdım. Çünkü o alim bir zattı ona karşı saygım ve korkum vardı. Evet. Bu rivayeti Darimi yine üstünün 1.den 111 hak nakletmiştir. Anil Buhari yekul İmam Buhari'nin bir rivayeti var. Ma raeytu ahadan aw, aw lil muhaddisin min Yahya ibn Ma'in. Ben diyor hadis alimlerine, hadis hadisçilere Yahya İbn Ma'in'den daha onlara saygı gösteren bir insanı görmedim. Yahya bin Ma'in biliyorsunuz, Ali bin Medini, Ahmed bin Hamzelin akranıdır, büyük muhadislerdendir. Diyor ki ben, diyor ki ben bir Yahya bin Ma'in'i hadisçilere, hadis alimlerine karşı ondan daha saygılı bir insan görmedim. En fazla hadis alimlerine o saygılıydı. O da büyük bir hadis muhadisti. Evet. Bu rivayeti Hatip Bagdadi Cami Ahlakı Rau'u Adabi Sami kitabının birinci dini 180. sayfasına nakletmiştir. Burada en son rivayeti okuyoruz. Saygı konusunda. An Abdurrahman ibni Amar kal dahike raculun fi meclise Abdurrahman İbni Mehdi. Bir adam Abdurrahman ibni Mehdi'nin meclisinde ders halkasında güldü. Dikkat ediniz. Bak. bakınız bu rivayet bizlere çok ders vermektedir. Fakal <gülüyor> dedi ki men dahik kim güldü? aşaru ila rjul dediler ki falan adam güldü. Fakal o adama dönüp dedi ki tetbül ile hak. Sen ilim öğrendiğin halde gülüyor musun? La hadis kum Bundan sonra ben size bir ay ders vermiyorum ceza olarak. Sen ilim talep ettiğin halde gülüyorsun ha? Bir ay size ders vermiyorum. Evet. Bu rivayeti yine Cami, Ahla, Cami, El Cami fi ahlakı ra ve adab-ı sami kitabının Hat-ı Bağdani'nin cildinin yüz sayfasında bu rivayet nakledilmiştir. Abdülrahman İbni Mehdi'nin bu hareketi o mecliste bulunan insanlara edebi, saygıyı öğretmek için böyle bir ders vermek istemiştir. Evet. Başka bir adam ders veren zatın sözünü kesmemek, soru sorarken izin istemek bu da adaplardan birisidir. an Abdurrahman ibn "Ma insanun yajtaru ala es-Sa'id ibn el-Musayyib, Musayyib an şey'in hatta yesta'dinohu kama yusta'danu el Bakınız ne kadar dikkat çekici bir rivayet. Abdurrahman ibn Harmalet naklediyor. Diyor ki hiçbir hiçbirimizden birisi, hiçbir insan Said-i Müseyib'e karşı diyor, bir soru sormayı, ona soru sormayı cüret edemezdi. Ta ki bir emirden nasıl izlen, izin isteniliyorsa ondan ondan izin istendiği gibi, kendisinden izin istenmediğimiz için, hiçbir kimse, Said-i Müseyib'in karşısında konuşmaya cüret edemezdi. Yani ona hürmeten saygı olarak. Ki Said-i Müseyib, İmam Şafi'nin İnancına göre, Selim Üsteyip tabin mamları arasında en faziletli insandır. Evet. Bu rivayeti aynı kaynak birinci 7194 sevazdan hak etmiştir. Evet. Dersi veren zat bildiğin bir meseleyi anlatırsa, mesela ders veren birisi senin bildiğin bir konuyu anlatıyor. Onun sözünde ortak olman doğru değildir. Yani başkalarına sen onun anlattığı meseleyi biliyorsun diye, o konuşurken sen de onun anlattığı mevzuyu, sen de ona ortak oluyorsun, söz are söz sokuyorsun, aynı onun gibi konuşuyorsun, meseleyi bildiğin için ve aynı rivayeti okuyorsun ve aynı haberi getiriyorsun. Bu tabi dersin, ders veren zata edepsizliktir ve ders adabına aykırıdır. Kale Halid ibn Safvan, ibn Safvan diyor ki, idati mü hadisen y hadis hadisen katemhu ev yok bir haberem kalim bir muhadisin bir hadis rivayet et bildiğin bir, rivayet, bir hadisi rivayet ettiğini görürsen veyahut daha önce öğrendiğin bir haberi naklettiğini görürsen fela tuşari kufi sözünde ona ortak olma yani sus onu dinle Fela tusharek <gülüyor> fi hirsen ala en tu'lima men hadarak annaki kad alimta. Baskalarına sen onun bildiğin o bildiğini göstermek için onun sözüne ortak olma, kastıyla bunu yapma. Fe inne zalike hifetun ve su'u adab. Çünkü bu hafifliktir. Hafif olan bir harekettir ve su'u edeptir, edepsliktir. Bu rivayeti yine Hatib ı aynı eserinin birinci cildinin 200.000'in sayfasını nakletmiştir. Şimdi esas mözunun önemine geliyoruz. İlim vehbi midir? Yani ledünni midir? Veyahut keşif ve ilham yoluyla mı elde edilir? Yoksa kespi midir? Buraya iyi dikkat edelim. Yani bir insan çaba göstermeden Çaba sarf etmeden, uğraşmadan, zekasını, hıfzını kullanmadan, o yolda kendini harcamadan, o ilmi kazanmadan ilim sahibi olabilir mi? Yoksa bir insan kalkıp dese ki ben Allah'tan korkacağım, amel edeceğim ve Allah bana o ilmi ne yapacak? İhsan edecektir, hibe edecektir. Kalbime keşif ve ilham gelecektir. Ve ben haddeseni kalbi an rabbi diyeceğim. Rabbim bana kalbim bana Rabbimden haber verdi. Ve bu ilim bana öyle gelecek ve insanlara aktaracağım. İlim böyle midir? Yoksa taleple mi odur? Bütün ilim ehli sayılan insanlara göre ilim kespiidir. Taleple, güç sarf etmekle, çaba göstermekle, kazanmakla olur. Yoksa Kişi, kendisine gelen keşif ve ilham veya ledunni denilen bu ilim, hibe yoluyla bunu alimler ilim saymamışlardır. Bu ancak kişiye, o şahısa hüccet olabilir, şerata mukarib değilse, fakat ümmeti Muhammed bundan sorumlu tutulmaz, bu ilim sayılmamıştır. Hakiki ilim ancak kesbidir. Lakin burada meseleyi şüpheye götüren veyahut iltibas noktası olan bir ayet-i kerime vardır. O da Bakaran suresinin 282. ayet-i kerime ki bu son ayet-i kerimedir. وَاتَّقُوا اللّٰهُ Allah'tan korkun ki Allah size öğretir. Allah size öğretsin. Allah'tan korkun, Allah size öğretir. İlmin keşif ve ilham yoluyla insan elde ettiğini, vehbiyle dünya olduğunu iddia edenler bu ayeti kullanmışlardır. Tabi bu ayetin hakiki tefsirine, beyanına gelince, burada ilim vehbi değildir. Yani ilham ve keşif yolla gelmez. Burada Allah vergisi olan, vehbi olan idraktır. Ayetten kasıt budur. Allah'tan korkun ki Allah size anlamadığınız şeyleri öğreterek anlatır, anlamasını sağlar. Subhanallah, bir insan vardır ki bir hadis okur, ondan üç tane hüküm çıkarır. Bir aynı hadis'i okur, ondan beş tane hüküm çıkarır veya on tane hüküm çıkarır. Buradaki Allah vergisi olan nedir? Anlayış, idrak, anlama kabiliyeti. İşte bu Allah vergisidir. Bu vehbidir. Lakin ilim kendiliğinden gelmez. İlim vehbi olmaz. Ayetin gerçek tefsir ve manasını bu şekilde anlamak gerekiyor. Evet. Peki muhterem kardeşlerim, ilim taleple mi hasıl olur? Yani bir kimsenin onu istemesi Allah'tan arzulaması, yalvarıp yakarlaması, ta ki ona ilim yollarını, kapılarını açsın. Yoksa Allah kullar arasında bazı insanları seçip de onlara ilim öğrenmelerine nasip mi eder? Burada doğru olan ikisinin hasıl olmasıdır. Yani kişi Allah'tan isteyecek, Allah'ım bana bunu ihsan et, bana bunu ver diyecek, dua edecek, kavli duasını yapacak, arkadan da siili duasını yapacak, o yollara, o esbaplara tevessül edecek, Allah da ne yapacaktır? Ona o kapıları açacak ve ona onu verecektir. Men yuridillâbi hayren yufakkihuh din. Allah kimin hakkında hayır dilerse, dinde onu fakir kılar. Evet. Demek ki burada ikisi de hasıl olmaktadır. İlim kişinin ayağına mı gelir? Yoksa kişi ilim öğretilen meclise mi gitmesi gerekiyor? Tahsil edilen yere mi gitmesi gerekir? Edeben ve adaben bir Müslüman kat'in surette ilim öğreten bir kimseye gel beni öğret demesi doğru değildir. İlim öğrenecek olan kimse ilim öğreten kimsenin ayağına gider onun bulunduğu meclise gider. Edeb ve adab saygı bunu gerektirir. Buna en büyük örnek hadis alimlerinin yapmış olduğu hadis seyahatleridir. Hadis alimler bir hadis öğrenmek için veyahut iki üç hadis-i şerif öğrenmek için üç aylık, altı aylık yolculuk seferlerine, yolculuklarına çıkarlardı. İlim okutan meclislere giderlerdi. Hiçbir zaman o adama haber salıp ey filan, Falan memlekette oturan, gel bana şu 3 hadisi oku da öyle dön. Bu yok. Onlar onun ayağına giderlerdi. Az önceki İmam Muharine sözünde de bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ilmidir. Bu şereflidir. Ben bunu öğren, öğrenecek olan kimsenin ayağına gidip bunu alçaltamam. Söz de bir de delil olmaktadır. Bu mevzuda İmam Şube'den bir, e, onun bir kavli sözü vardır. Kale şu Şube'nin hacca büyük muhaddislerdendir hatta <gülüyor> Hangi insanda üç tane hadis-i şerif varsa, üç tane hadis-i şerif ezber biliyorsa, ben o kimse ölünceye kadar ben o kimsenin hizmetçisi olurum, onun kölesi olurum. Kimde üç hadis-i şerif varsa ezberinde, onu öğrenmek için ben o kimseye gider, onun kölesi olurum, hizmetçisi olurum ta ölünceye kadar. Ve min illa minhu. Kimden ben bir şey işittiysen muhakkak ki işittiğim rivayetler sayısınca ondan fazla olarak o kimseye gidip gelmişimdir onlar öğreninceye kadar. Burada o kimseye gitme vardır. O kimsenin örne kimseye gelmesi yoktur. Mevzu yoktur. Bu rivayet yine Hatip Bagdadi, ravin Ahlakı, İşler'in Adabı kitabının birinci 191 seyfasında nakletmiştir. Peki muhterem kardeşlerim, buraya kadar ilim, ilmin fazileti, işte ilmin adapları, bugün mevzuları işledik. Peki ilim nedir? Hakiki ilim, İslam'ın kabul ettiği nedir? Bu ilim. Bu mevzuda bazı rivayetler vardır, ilminin ne olduğunu açıklayan. An Abdullah bin Umar radıyallahu anhu, "Allah'ın diyor ki, el-ilmü sâlâtetü eşya ilim üç şeydir. Yani İslam'ın gerçek ilim olarak kabul ettiği üç şey vardır. Kitabın ne Konuşan bir kitap. Bu konuşan kitap, kasıt Allah'ın kelamıdır. Yani Kur'an-ı Kerimdir. Ve sünnetun mağdiye. Geçmiş sünnet. Geçmiş olan sünnet. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Üçüncüsü de ve edri bilmiyorum. Bilmiyorum demek de bir şereftir. Bazı rivayetlerde la edri nisul ilm gelmiştir. Bilmemek, bilmiyorum demek ilmin yarısıdır. Yani kendinin bilmediğini itiraf ediyorsun demektir. Bunu kabulleniyorsun. Bu da bir ilimdir. Çünkü kendinin cahil olduğunu kabul etmeyen bir insan, onun kendinin cahil olduğunu bilmemesi onun için çok büyük bir belamız, musibettir. Büyük bir fitnedir onun için. Ama kendisinin o mevzuyu bilmediğini, bunu itiraf ettiğini söylemesi o da bir ilimdir. Yani kendisinin bilmediğini biliyor demektir. O da bir ilim sayılır. Kabul ediyor bunu. Evet. Onun için üçüncüsü yani üçüncü şey la edri bilme bilmiyorum demek bu da bir ilimdir. Evet bunu Tahkimun Nazir fima jara min el ihtilafi beyne ummeti Ebi'l Kasim kitabın yani Salih bin Ahmed'in bu yazmış olduğu eserde bu rivayet nakledilmiştir. O fi rivayetin ukhra diğer bir rivayette ise An Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr azber der ki: "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem" el ilmu 3 ilim üç şeydir. Dikkat edin. Ayetun muhkeme, muhkem bir ayet. Allah'ın muhkem ayetleri, Kur'an-ı Kerim. Ev sünnetun qaime veya ayakta tutulmuş kaime olan, muhafaza edilmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Ev farizatun adile veyahut adil olarak yapılmış miras taksimi ilmi farizatuna adile yani miraslar sahiplerine düşen e, taksim, taksimat ilmin üçüncüsü budur. Bunu bilmedir. Anneye ne düşünüyor? Babaya ne düşüyor? Kıza ne düşüyor? Oğlanı ne düşüyor? Nineye ne düşüyor? Dedeye ne düşüyor? Amcaya ne düşüyor? Mirasta bunlar bilmek. Vema evet. siva zalik Vema kullu siva zalik fe vefadrun Bundan gerisi olan ilimler Nedir? Bu bir fazilettir. Bundan gerisi olan şeyler fazilettir. Evet. Bu rivayeti Ebu Davud İbn-i Mace zayıf bir senetle nakletmiştir. Ancak yukarıdaki rivayeti teyit etmektedir. İlmin kısımları son olarak dersimizin sonuna geldik. İlmin kısımları <gülüyor> muhterem kardeşlerim ilmin kısımları ikidir. Bir şerî ilimler vardır. Bunlar tefsir, hadis, fıkıh, siyer, akaid, buna benzer bu gibi ilimler. Bunların tahsili farz-ı kifayedir. Daha önce de beyan ettiğim gibi. Yani ümmetin bir kısmı bu ilimleri bilmesiyle diğer ümmetten ne olur? Bu farziyet sabit olur. Diğer ümmet sadece e, ne kadar amel edeceği, amel edeceği şeyler varsa kendisine farz olan, sünnet olan şeyleri bunlar bilmesi yeterlidir takasus sahası bu farz-ı kifaye bölümüne girer. İkincisi ise dünyevi veyahut bugünkü tabirle medeni ilimler. Fizik, kimya, matematik, tıp, hendese gibi bunların tahsili ise nedir? Fazilettir veyahut mubahtır. Evet. allahu Alem. Böylelikle dersimizin birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak cümlemizi İlim öğrenmeye hırslı ve ilmi öğrenip de amel eden insanların zümresine ilhak eylesin. Bize bunu inşallah ilim öğrenme aşkını versin Allah'ın izniyle. Bu mözdülü alakalı sorularınız varsa sorabilirsiniz. Yoksa diğer meseleye geçmek istiyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ت تت... اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ رَسُولَ رَأِيَكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَب بِكُمْ إِن كنتم إن كنت خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إلي بين الكوم العداوة، وبدأ بيننا وبين كوم والبغضاء أبدا حتى لا تؤمن بالله وحده إلا قول إبراهيم لآبي إلا قول إبراهيم لآبي لا أستغف. أكفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكل كُلُّ نَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يوم لا تملك نفس لنفس شهيد